1077, numaralı konu, Hazreti Peygamber'in, sura üfürüldüğü gün, çok çetin bir gündür, mealindeki ayet hakkındaki sözleri, evet, sura, ikinci defa, üfürüldüğü gün, işte o gün, kafirler için, çok çetin bir gündür, müddesir, 74.sur 8-9, ila mealindeki ayeti kerimeler indiğinde Hz. Peygamber, İsrafil suru dudaklarına götürmüş ve üfürmek için kendisine verilecek emri beklediği halde ben nasıl olur da nimetlerden lezzet alıp huzur içerisinde yaşaya